İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder Askeli baloların gösterişli hayat sahnesinde Kalbinden kanlar damlayan insanların ellerinden tut Allah'ım ellerimden tut Ellerini aç, gözlerini kapat Değiştir boyutunu İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder Gözyaşlarını sev Tam da unutmuşken merhameti, Hatırlamıyorken peygamberlerin bedirgelerini, Hissedemiyorken aşka, Ayrılığa, Hüzne, Tebessüme, Terk edilmişliğe dair, Paramparça düşünceleri, Gözyaşlarını sev. Ellerini aç, Gözlerini kapat, Değiştir boyutunu, İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Her gece sabırsızlıkla uyuyup görmek istediğin barış dolu bir dünyanın hayallerini kur. Düşün, Bağdat'ın, Filistin'in, gülen çocukların ve sevginin sancılarını, hayallerini, hayatı... Müzik Bir Yılan Gibi Koynuna Sokulan Gecelerin Koyu Karanlığını Ve Geceyi Orta Yerinden Bölen Ölümü Kaçmak Gibi Kaçsan Da Kurtulamamak Gibi istemesen De Ölmek Gibi Damarlarından Zamanı Pompalayan Kalbimin Göğsünden Fırlayıp Filistinli Bir Çocukla Çöre Düşmesi Gibi Göz Yaşlarını Kanlı Avuçlarında Biriktirmek Gibi Ellerini Aç Gözlerini Kapat Değiştir boyutunu İsrail'e bir taş Kudüs'e bir dua gönder Gün be gün yeni çaresizlikler doğuran Hayatın kollarından kurtul Çaresizliğinden Vurdun duymazlığından Bozkırlara terk edilmiş duyguların Koynunda umut yetiştir Ölümün soğuk nefesini Ensesinde hissedip Hayatını dağlara sürgün eden Kudüslü çocukların ağırlaşan hayatlarını, çaresizliğini düşün, kalbini, ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Masum çocuklara, şefkatli analara, çaresiz babalara gözyaşlarına kalbine kalbime sessizliğime parçalanmışlığınıza ''Beni kimseler anlamasın. Bembeyaz düşlerine karalar düşen Kudüslü çocuklar anlasın. Sessizliğin içinde saklı sesler anlasın. Acılarla ağırlaşan hayat anlasın. Yenilgilere alışmış kalbim anlasın. Sen anla sevgili Filistin.'' Bulvarlarında saklambaç oynayan Kudüslü çocuklar hayatlarının baharında unutmaları gereken ne çok şey biriktirdiler. Ölüme yabancılaşanlar tarafından ne çok sobelenip zamansız ölümlerin hüznüyle ağladılar. Yıldızları vurulan gecelerin karanlık yalnızlığında ne kadar da çok korktular. Sevgili Filistin, ölümü haber merkezlerinin acılara maya olmuş coğrafyalardan verdiği küçücük cümlelerden arındırıp sokaklarında umut kovalayan Kudüslü çocukların ellerine tutuşturmak, minicik avuçlarından fırlattıkları her ölümün yeni bir hayatın başlangıcı olmasını isterim. Çünkü artık vurdum duymazlık bizleri terk etmeli. Çünkü artık hüzün seni, sen hüzünü terk etmelisin. Çünkü artık Kudüs'lü çocuklar mızıkçılar tarafından sobelenmemeli. Çünkü artık Mescid-i Aksa'nın avlusunda Baharın Geldiğini Müjdeleyen Tekbirler Yükselmeli Çünkü Artık Her Gün Ölmemeli Her Gün Gülmelisin Her Gün Gülmelisin Gözlerini Aç İsrail'e Bir Taş Kudüs'e Bir Dua Gönder